deki Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi? deki Bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama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 en güzeline tabi olun. Kişinin, Allah'a yakınlık konusunda, kusurlu davrandığım için, bana yazıklar olsun. Gerçekten ben, alay edenlerdendim, diyeceği günden sakının. Veya, Allah bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olurdum, diyeceği, yahut azabı gördüğünde, keşke benim için bir kez dönmeye imkan bulunsa da,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 Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun'' denilmiştir. Mü'min Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hâmîm Bu kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden,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 Bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim. Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Musa da, Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi. Firavun ailesinden olup,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 belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan odur. Umulur ki düşünürsünüz. O hem dirilten hem de öldürendir. O herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız ol der o da olu verir. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar? Onlar Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında anlayacaklar. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürüklenecekler. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir denilecek. Onlar da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 Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur görsünler? Öncekiler bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha sağlam idiler. Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermemiştir. Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirince, Onlar,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 Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hâ -mîn. Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilen bir kavim için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 Onlara da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana düşenlerdi. İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız dediler. O inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt vardır. Kafirler cehennemde Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize gösterdi. Aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada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 Aleyhinedir, Rabbin kullara zulmedici değildir.